ler Toprağa alınından izler çakarak o ışıktan erler öteye geçtir. Üstünde güneş batmayan tuğlar ordular o yerler öteye geçti. Yanar Dağ göksünden duyduğum şimdi zincire vurulmuş tek bir sesleri